على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أستقل حديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والشذ محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بُعْن 14 Ocak 2012 Cumartesi Selefin Fehmi bağlamında iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri derslerimizin 10. dersi Evet bu dersimizde muhaliflerin şüpheleri ve şüphelerine reddiye konularının bir kısmını ele alacağız kardeşler. Şimdi tabir sahihse söyle bir başlık atabiliriz. Muhaliflerin şüpheleri ve şüphelerini reddiye. Şimdi iman meselelerinde mürciye bazı fukahalar, mürciyetül fukaha dediğimiz yine hariciler ve mu'tezileler gibi ehl-i sünnete muhalif olanlar bidat olan görüşlerini ispatlama adına kardeşler bazı hüccetler öne sürmüşlerdir. Ancak tabii bunların getirmiş oldukları bu deliller ilmi olarak incelendiğinde bunların görüşlerine delalet etmediğini görmekteyiz. Bilakis ihticac ettikleri yani delil olarak getirdikleri delillerin çoğu kendi görüşlerinin hilafındadır. Bunların getirmiş oldukları delillerin çoğu haber sahihse bunların görüşlerinin tersinedir. O yüzden Şeyhül İslam zaman zaman bunu söyler eserlerinde der ki muhaliflerin ehli sünnete karşı getirmiş olduğu hiçbir delil olmasın ki aslında o mutlaka ehli sünnetin lehinedir ve e, iddia edilen görüşün iddia edilen batıl görüşün lehinedir. Ancak önemli olan o delili doğru incelemektir. Doğru incelendiğinde aslında o delil Bilakis onların delili değil, bilakis onların görüşlerinin reddiyesi babındadır. Şimdi bunların, bu muhaliflerin öne sürmüş oldukları bu deliller iki kısımdır kardeşler. Bir, bütün muhalifler için genel deliller, genel şüpheler. İki, bazılarına has olan deliller. Bir, bütün muhaliflerin genel delilleri, yani bir şüphe vardır ki ehl-i sünnette İman babında ehl sünnete muhalif olan tüm fırkalar için bu delil kullanılmıştır. Tüm fırkaların delilleridir bu delil. Hepsi bu delil üzerinden, bu şüphe üzerinden hareketle görüşlerini iddia etmişlerdir. O yüzden bu birinci kısma bütün muhaliflerin için genel deliller diyoruz. İkincisi de bazılarına has olan deliller. Yani bazıları tutmuş, bazı deliller zikretmiştir. O bütün fırkalar için geçerli değildir. O iddia eden fırkaya hastır. Bu da bazı, bazılarına has olan deliller diyebiliriz veya şüpheler diyebiliriz. Şimdi birinci olarak biz genel şüphe, genel delil, bunların genel şüphe, genel delillerini ele alacak olursak, bu birinci sınıftır demiştik. Bu şüphe kardeşler, iman hakkında ortaya çıkan bütün bidatların aslıdır, asıl kaynağıdır diyebiliriz bu şüphe için. Bu şüphe için biz, İman hakkında ortaya çıkan bütün bidatların aslıdır, asıl kaynağıdır diyebiliriz. Ki söylediğimde zaten hemen hatırlayacaksınız ama burada ziyade olarak bir tafsil yapacağız. Çünkü biz buna değinmiştik. Bu şüphe şudur kardeşler. İman bir bütündür, kısımlara ayrılmaz. Birbirinden üstün olmaz. Yani iman tektir, cüzlere ayrılmaz, kısımlara ayrılmaz. Ve faz, birbirinden faziletli olma, birbirinden üstün olma diye bir şey söz konusu olmaz imanda. Ya imanın tümü vardır ya da tümü zail olmuştur. Ortası yoktur. Ya imanın tümü vardır ya da tümü zail olmuştur. Hani hatırlarsanız biz haricilerle mürciyelerden bahsederken ikisinin de delillerinin asıl kaynağının bu olduğunu söylemiştik. Ama sonuç olarak farklı birbirine tam olarak iki zıt sonuca vardıklarını beyan etmiştik. Demiştik ki bunlar imanı iki taifede, birbirine zıt olan iki taifede imanı bir bütün saymışlardır. Ee, imanda artmaz eksilmez demiş, İman artmaz eksilmez demişlerdir. Dolayısıyla mürciye demiştir ki birazı varsa hepsi vardır. Hariciye demiştir ki birazı yoksa hiçbirisi yoktur. Çünkü bölünmeye veya cüzlere ayrılma diye bir şey söz konusu değildir. Bunu anlatmıştık. Ancak bakın biraz daha geriye gidiyorum bu şüphenin asıl kaynağı olarak. Buna çok dikkat etmeniz gerekir. Ki bu şüpheyi fık etmede, e, önemli bir malumattır. Şimdi dedik ya bunların şüpheleri neydi? İman bir bütündür. Kısımlara ayrılmaz. Birbirinden üstün olmaz. Ya imanın tümü vardır ya da tümü zahil olmuştur. Bu da kardeşler zikrettikleri bu olgu, kendilerince kabul ettikleri bu olgu onların İndinde maruf olan bir asla dayanmaktadır. Bakın bu bir asıldır onlarda ama bu asıl da başka bir asıla dayanmaktadır. Ve onların indinde çok meşhur ve maruf olan bir asla dayanmaktadır onların bu şüpheleri. O da şudur kardeşler. O asıl da şudur. Bir kulda iman ve küfür toplanmaz, bir araya gelmez. Tek bir kulda Ahmet'te, Mehmet'te, Hasan'da, Ali'de iman ve küfür bir araya gelmez. İman ve küfür tek bir kulda birleşmez. Aslında az önce söylediğim yani iman bir bütündür lafzı aslında bu asla dayanmaktadır. Yani o aslın da dayandığı başka bir asıl vardır. O da bir kulda iman ve küfür toplanmaz. Bu onların indinde maruf bir asıldır. Ve bunun Müslümanlar arasında ittifak edilen bir husus olduğuna inanırlar bunlar. Bu taifelerin hepsi bu görüşü savunurlar ve bütün Müslümanların ittifaken kabul ettiği ittifaken kabul ettiğine inanırlar. Mesela İbni Teymiye'nin de belirttiği gibi bunu Ebu Hasan el-Eşarî de zikretmiştir. Bir asıl olarak ama bu batıldır. Batıldır bilakis bu kitap sünnet ve icma ile batıldır. Bunlar nasıl ki bunu icmaya nispet ettiler, el-Sünnete diyor ki bilakis bu Kitap, sünnet ve icma ile batıldır bu şüphe. Yani bir kulda iman ve küfrün birleşmeyeceği aslı, kendilerince bu asıl tabi, kitap, sünnet ve icma ile batıldır. O yüzden ehli sünnetin inancındandır ki kardeşler, bir kulda bu çok önemli bir meseledir ve çok önemlidir ehli Sünnet'ininde. de. Bir kulda iman ve küfür birleşebilir. Tek bir kulda aynı anda, Aynı anda iman ve küfür birleşebilir, toplanabilir. Allah ve Resulü'nden gelen naslara baktığımızda kardeşler biz iman arasında derece farkının olduğunu görürüz ve yine bir kulda iman ve küfrün toplanabileceğini görürüz biz naslara baktığımızda. Örneğin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sibabul muslimi muslimu e, sibabul muslimi fusukun ve kıtalehu küfrün Müslümana sövmek fısktır onu öldürmek ise küfürdür. Yani bakın kardeşler bir Müslüman başka bir Müslümanı öldürebilir. Vehli ve sünnetin icmasıyla. Bir kişiyi öldürmek tabii bu peygamber olma veya birisini dininden dolayı öldürme bunlardan bahsetmiyoruz. Normal aslıdan bahsediyoruz. Bir Müslümanın başka bir Müslümanı öldürmesi Ehl-i sünnetin icmasıyla dinden çıkaran küfür değildir. Bu kişiyi dinden çıkarmaz, kafir etmez. Dolayısıyla Müslümana sövmek fısk, onu öldürmek küfürdür. Yani demek ki bir Müslüman bir Müslümanı öldürür. Öldürünce de bu onun için bir küfürdür. Ama madem ki bu küfür dinden çıkarmıyor, demek ki bir Müslüman da küfür ve ney? Küfür ve ee iman birleşebilir. Küfür ve iman toplanabilir. Delilin bu kısmını anladık mı kardeşler? Yani demek ki Müslüman bir küfür işleyebilir. Ama bakın dikkat edin. Sonucunda bir şey söylüyorum. Diyorum ki bu küfür dinden çıkarmaz. O yüzden ehli sünnete göre dinden çıkaran küfür ile iman dinden çıkaran küfür ile kişinin İslam'da kalmasını gerektiren iman bir arada toplanmaz. Ancak küfürle imanın toplanması ne? Küfrün şubelerinden olan küçük küfürle alakalıdır. Küfrün şubelerinden olan masiyetlerle alakalıdır. O yüzden ehli sünnet kulda küfür ile iman birleşir derken bu küfürden kasıtları dinden çıkaran küfür değildir. O yüzden bunlar demişlerdir ki kişide küfür ve iman birleşmez. Dolayısıyla bir adam birisini öldürürse kafirdir. Büyük günah işlemiştir kafirdir. Çünkü neden küfür? Ee, adam öldürmek küfürdendir. O yüzden hani hatırlarsanız ne demiştik biz? Hariciler büyük günah işleyenleri tekfir ediyorlardı. Büyük günah işleyenleri tekfir ediyorlardı. Mürciye de diyor ki evet kulda iman ve küfür birleşmez. Neden? Neden? Çünkü herkes mümindir zaten. Yani asıl olarak Müslümanım diyen herkes Müslümandır. Sen nasıl onda küfür vardır diyebilirsin ki. İman zaten kamildir herkeste. O yüzden nasıl sen tutup da diyebilirsin ki bir kulda küfür olabilir. Diyemezsin diyorlar mürciyeler. Dolayısıyla da kardeşler ehli Sünnet'in kastını burada çok iyi anlamak gerekir. Mesela başka bir delil, Ebu Hurereden gelen Nebi Sıslamın -e buyurduğu, "İsnatanefi'n nasihuma bihim kufrun, ta anufi nesebi ve niyahhatu al el insanlarda İnsanlarda iki şey vardır ki bunlar küfürdür. Nesebe ta etmek ve ölü arkasından niyahat etmek, bağırmak, çağırmak, üstünü başını yırtmak gibi vesaire. Bakın Nebi Sıslam -e bunları küfür diye nitelendirmiştir. Halbuki ehli Sünnetin icmasıyla bundan, din, bunlar dinden çıkaran bir e, dinden çıkaran nitelikler değildir. Bu türlü e, ameller, bu türlü e, haramlar, günahlar dinden çıkaran haramlar, günahlar değildir. Bundan dolayı e, bu kişi de küfür varit olmuştur. Çünkü neden? Nebis Aleyhisselam bunun ismine küfür demiştir. Ama gel, gör ki o dinden çıkmamıştır. Böylelikle mesela bir kimsenin nesebine tağ neden, nesebine söven bir kimse hem küfre girmiştir hem de dinden çıkmamıştır. Yani onda küfür vardır ve iman da vardır. Dolayısıyla küfür ve iman o kişide, mesela mesela nesebe söven kişi de birleşmiştir. Böylelikle Eylül Sünnet'in kabul ettiği asıl ortaya çıkmıştır. O da ne? Bir kulda iman, iman ve küfür birleşebilir. Yine bakın Nebi Sallallahu Aleyhi buyurduğu gibi Cerir radıyallahu anh'tan gelen rivayette müslimde diyor ki اَيُّ مَا عَبْدٍ اَبَقَ مِنْ mawalihi, فَقَدْ kefer. Efendisinden kaçan her bir köle küfretmiştir. Efendisinden kaçan her bir köle küfretmiştir. Ancak bugün kimse diyemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve döneminde bir köle efendisinden kaçtı, kafir oldu diyemez. Ama bakın Nebis sallallahu aleyhi ve sellem onun o fiilini küfretme olarak nitelendiriyor. Bu da gösteriyor ki Müslüman bir köle efendisinden kaçarsa bu kafir olmaz. Yani dinden çıkarmaz ama kendisinde küfür vardır. O küfür de dediğim gibi küfrün şubelerinden bir şubedir. Çünkü biliyorsunuz ehl sünnete göre haramlar küfrün şubeleridir, masiyetleridir. Nasıl imanın şubeleri varsa, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak, imandansa aynı şekilde nesebe sövmek de, adam öldürmek de küfürdendir. Nasıl ki yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak, ana babaya iyilik yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak vesaire haca gitmek bunlar imanın şubeleri ise aynı şekilde, aynı şekilde ee, ana babaya sövmek, e, nesebe sövmek, e, körenin efendisinden kaçması, e, birisinin yüzüne tokat vurmak vesaire bunların hepsi imanın, e, küfrün şubelerindendir. Nasıl ki imanın şubelerinden bir kısmı varsa, e, bunlar, bunların yokluğu, imanın yokluğunu gerektiriyorsa, aynı şekilde küfrün de öyle şubeleri vardır ki bunların var, varlığı dinden çıkaran küfrün varlığını gerektirir. Nasıl ki imanın şubeleri derece derece ise küfrün şubelerini de aynı şekilde imanın şubeleri olarak değerlendirin kardeşler. Hatırlarsanız biz imanın şubelerinin yokluğu ne anlama gelir meselesini ele aldığımızda demiştik ki bu şubelerin bir kısmı vardır ki ittifaken dinden çıkarır. Yine bu şubelerin bir kısmı vardır ki ittifaken dinden çıkarmaz. Yine bu şubelerin bir kısmı vardır ki aralarında ihtilaf vardır. İşte aynı şekilde küfrün şubelerini de bu şekilde düşüneceksiniz. Öyle şubeler vardır ki icmaen bunlar Küfürdür. Mesela Nebi sallallahu aleyhi öldürmeye kalkan bir insan aslen Müslümanlığını iddia ediyorsa bile bu insan kafirdir. Yine aynı şekilde Allah ve Resulüne sövmek küfürdür. Bu imanın şubelerin, küfrün şubelerindendir. Dinden çıkaran şube midir bunlar? Evet dinden çıkaran şubedir. Ama öyle şubeleri de vardır ki mesela ana babaya iyilik yapmamak gibi veya birisinin Nesebine sövmek gibi veya ölünün arkasından bağırıp çağırmak gibi veya körenin efendisinden kaçması gibi veya adam öldürmek gibi öyle küfrün şubeleri de vardır ki bunlar büyük küfre sokmayı gerektirmez. Kişinin büyük küfre girmiş olmasını gerektirmez. Aynı imanın şubelerini tabir sayısı küfrün şubeleriyle aynı görün ahkam, ahkam babından yani sonuç babından kişiyi imana sokup sokmaması babından. Dolayısıyla kardeşler biz diyoruz ki o yüzden biz baktığımızda mütekaddim ve müteahhir birçok kimsenin belirttiği icma şudur kardeşler. O da ne? Bir kulda iman, küfür yani ta itaat ve masiyet birleşebilir. Bunu şöyle alın. İman, küfür paranteşinde itaat ve masiyet ne? İtaat ve masiyet e birleşebilir. O yüzden bakın e din eş itaat eşittir iman. Masiyet de eşittir küfür diyebiliriz. Şubeleri olması yönünden. O yüzden ehli sünnet şu cümleyle de ifade etmişlerdir zaman zaman. Kişide bir kulda iman ve küfür yani itaat ve masiyet birleşebilir. Hak olan icma budur. Yani bunların iddia ettiğinin zıttınadır icma. O yüzden Ebu Hasan el-Eş'ari'nin iddia ettiği icma batıldır. Böyle bir icma yoktur. Sahabe ve tabinden hiç kimse böyle bir şey söylememiştir. Şimdi ikinci olarak has, has şüpheleri ele alacak olursak kardeşler. Dedik ki bütün fırkaların genel şüphesi bu genel bir şüphedir. Bütün fırkaların delilidir. Onu, onu anlattık. Ancak ikinci olarak has şüpheler vardır dedik. O şüphelerin birincisi bakın buna dikkat edin. Bu şüphe kardeşler eşarilerin ve mürciyetül fukahaların dayanağıdır. Dayanağı niteliğinde bir şüphedir. Ve tabir sahihse kardeşler mutlak olarak en güçlü delilleridir. Bir kimse gelse, dese ki, ehl sünnete muhalif olanların, yani bu bapta, ve bu muhalif olanları da belirterek, eşari ve mürciyetil fukahaların, yani ameli imandan çıkaranların, en güçlü delilleri, en meşhur delilleri, dayanağı olan delilleri hangisidir derse, deriz ki tartışmasız, mutlak olarak en güçlü delilleri bu zikredeceğimiz birinci delilleridir. Bakın bu delile geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Öyle ki kardeşler Eşari alimlerinden El-Kadi Ebu Bekir i̇bn Tayyib El-Vakillani kendi görüşlerini yani Eşarilerin görüşlerini desteklemekte sadece bu delille yetinmiştir. Yetinmeyi ee, yeterli görmüştür. Bakın, öyle ki bu onların en güçlü delilleridir. Bu nedenle eşari alimlerinden El-Baqillani kendi görüşlerini desteklerken sadece bu delile yetinmiştir Et-Temhilallı eserinde. Aynı şekilde bakın İbni Hazım da iman, iman hakkında fırkaların görüşlerini zikrederken El-Fisal eserinde İbni Hazım, Bunların delillerine sıra geldiğinde bunların delillerinden bahsederken yani ameli imandan çıkaranların delillerinden bahsederken sadece İbni Hazım'da bu delillerini zikretmekle yetinmiştir kitabında. Yani ne kadar dayanak olduğunu varın siz görün. Bunu en büyük dayanak olarak hem kendi alimlerinden görüyoruz hem de kendi alimlerinden olmayıp da Onların delillerinden bahseden kimselerin bununla yetindiğini görüyoruz. i̇bn Hazım gibi meseleyi. İbn-i biliyorsunuz imanda ehl sünnete çok yakındır. Bunların delillerinden bahsederken çünkü fırkaların görüşlerini hikaye ediyor. Bahsederken de sadece bu görüşlerini bahsetmekle, zikretmekle yetinmiştir. Aynı şekilde Eşarilerin ve Hamad İbni Ebi Süleyman'a tabi olanların da çoğu bu delili, bu şüpheyi zikretmişlerdir. Bu delili, bu şüpheyi, bu hücceti kardeşler takrir edenlerin Takrir edenlerin en meşrularından birisi de dediğimiz gibi El-Bakillani'dir. Kendisi Temhid adlı eserinde imanın tasdikten ibaret olduğunu belirttikten sonra diyor ki. Bakın şüphe şu. Dedik ya El-Bakillani bunların en meşhurlarındandır. Kendisinin Temhid adlı eseri vardır. Burada imanın tasdik olduğunu söylüyor, belirtiyor. Noktayı koyuyor. Ondan sonra diyor ki. İşte bu diyor ki'den sonrası şüphelere. Dayanakları şayet denirse ki diyor anlatıyor şimdi şayet denirse ki ben kaba bir mana veriyorum mota mot mana değil şayet denirse ki bu söylediğinize yani bu görüşünüze delil nedir yani imanın tasdikten ibaret olduğunun delili nedir denirse bize kendisine denilir ki yani bu soruyu soran kişiye denilir ki lugat ehlinin icmasıyla dil bilimcilerinin tabir sahize bizim modern bir tabirle İcmasıyla, imanın lügatte Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişinden önce tasdik olmasıdır. İmanın lügatta Kur'an'ın indirilmesinden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişinden önce tasdik olduğudur. Bakın bunu size biraz daha açayım anlamanız için. Şimdi biliyorsunuz ki Kur'an Arap diliyle inmiştir. Ve bu Kur'an-ı Kerim gelmeden önce de o insanlar Araptı ve Arapça konuşuyorlardı. Dili Araptı ve Arapça zirve dönemindeydi. Yani Arapça en güçlü döneminde, hiç bozulmamış döneminde Acemlerin girip de o dili e, dili ifsad etmemiş dönemlerindeydi. Mesela tabir ise Türkçenin Osmanlıca halini düşünün. Osmanlıca Türkçede çok orijinaldir. Sonradan ne oldu? Bir sürü Türk Türkçeye bir sürü bir sürü acemler tarafından eklemeler oldu ve e, asıl fasihlik e, vecini kaybetti bu değil. Bunun gibi düşünün. O yüzden bu cümlesinden öyle anlayın. Diyor ki işte e, Bakıllani, kendisine denir ki, lugat ehlinin icmasıyla imanın lugatta Kur'an'ın indirilmesinden ve Resul'un gönderilişinden önce tasdik olduğudur. Bu icmadır. Resulullah gönderilmeden önce, Kur'an gönderilmeden önce iman tasdik etmek demekti diyor Arap dilinde. Yani Arap dilinden önce de mu'min kelimesini kullanıyorlardı iman. Ve bunu tasdik etmek anlamında kullanıyorlardı. Ne Kur'an Kur inmeden önce ve Resulullah gelmeden önce. Araplar devam ediyor diyor ki Araplar lugatlarında bu anlamdan başka bir iman bilmezler. Araplar tasdik etme anlamına gelen İmandan başka bir iman lafzı bilmezler. Yani iman dediğinde sadece bunu anlarlar. Mesela adam diyor ki ben işte mesela şunun gibi bakkala gittim. O da görüyor ki, evet gittim bakkala. Bana iman ediyor musun? Evet diyor iman ediyorum. Yani beni tasdik ediyor musun? Evet tasdik ediyorum anlamında. Araplar bundan başka bir iman bilmezler. Örneğin devam ediyor diyor ki örneğin buna Allah Azze ve Celle'nin şu kavli de delalet etmektedir diyor. Zaten en meşhur getirdikleri budur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: ve ma antabi mu'mininl ne ne sadikin. Ey babamız, ben gerisinden alıyorum, Arapçesinin ortasından okudum. Ey babamız, biz yarışa girmiştik Yusuf Aleyhisselam kısasında. Ey babamız, biz yarışa girmiştik, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de baktık ki, onu kurt yemiş. Her ne kadar biz doğru söylesek de sen bize iman edecek değilsin diyor ayette. Ve ma ente mu'minin. Bakın mu'minin. Ve <gülüyor> ma ente mu'minin. Lena ve lev Her ne kadar doğru söylemiş olsak da sen bize iman etmezsin. Yani ne demek? Yani sen bizi tasdik etmezsin. Anladık mı burayı? Bunu da Allah'ın dilinden şahit olarak getiriyor. Sonra diyor ki devam ediyor sözlerini. Bu ayet de ve bu ayetten önceki Arapların kullandığı imanın anlamı da hepsi de gösteriyor ki şeratteki imanın lugat'taki maruf olan iman olmasını gerektiriyor bütün bu söylediklerimiz diyor. Bütün bu söylediklerimiz şeriat'taki imanın lugat'taki bilinen iman olmasını gerektirir. Lugat'taki bilinen iman neydi? Evet, tasdik etmek. Devam ediyor Bakillani. Çünkü diyor Allah Azze ve Celle Arapların Arapların lisanını değiştirmemiştir ki. Yani başka bir anlama dönüştürmemiştir ki. Yani mesela Araplardan önce domatese ne deniyorsa, Kur'an indikten sonra da e, domatese domates deniyordu. Kuru fasulye kuru fasulye deniyordu. Mesela bilgisayara bilgisayar diyordu. Allah gelmedi demedi. Bakın ben sizin bu eşyalarınızın ismini değiştiriyorum. Sizin kullandığınız ifadeleri değiştiriyorum demedi. Bunu söylemek istiyor yani. Diyor ki çünkü Allah Azze ve Celle Arapların lisanını değiştirmemiştir. Başka bir anlama dönüştürmemiştir. Şayet böyle bir dönüştürme, böyle bir değiştirme söz konusu olsaydı bu mütevatir bir şekilde bilinirdi. Ve insanlar bunu mütevatir bir şekilde nakletme ihtiyacı hissederlerdi. Ne demek istiyor burada? Bakın düşünün diyor. Eğer böyle bir değiştirme söz konusu olsaydı bu mütevatir şekilde yani e, çok meşhur bir şekilde bize gelirdi. Ve insanlar bunu nakletme ihtiyacı e, duyardı. Yani düşünün ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da bazı kelimelerle hitap ediyor. Bu hitap ettiği kelimeler bunların eski kelimelerini değiştirmiş, başka bir anlam yüklemiş. Ya artık siz domateze patlıcan deyin, patlıcana kuru fasulye deyin gibi. Eğer böyle bir şey olsaydı insanlar Kur'an'ı anlamak için Allah'ın bu değiştirdiği lafızların hangisi olduğunu Nakletme ihtiyacı duyardı, herkes birbiriyle konuşurdu, meşhurlaşırdı bu. Gerekirse bunun için eserler yazılırdı, gerekirse bunun için gece gündüz uğraşılırdı, bütün kelimeler tek tek çıkarılırdı, üzerinde tartışılırdı, konuşulurdu, mütevatir bir şekilde nakledilirdi gibi vesaire. Ve insanlar bunu belirterek ortaya koyarlardı diyor. Sonra devam ediyor, diyor ki ve biz biliyoruz ki, biz biliyoruz ki, Böyle bir şey olmamıştır. Yani bu meşhur bir şekilde, mütevatir bir şekilde gelmiş. Allah Azze ve Celle bunları değiştirmiş önce. insanlar sonra bunu anlamışlar. Ha, demek ki bizim e, Allah Azze ve Celle'nin bize hitap ettiği kerimeler, bizim eskiden kullandığımız kelimelerden farklı anlamlar ifade ediyor vesaire. Böyle bir şey olmamıştır diyor. Biz böyle bir şey olmadığını biliyoruz. Bilakis diyor, bilakis diyor, devam ediyor. Bilakis isimler ve muhatap olunurken, yani kişiler birle muhatap olurken, Yöneltilen ifadeler olduğu gibi ikrar edilmiştir. Yani ne demek? Allah tarafından, Allah Kur'an'ı indirdiğinde bunlar hangi kelimelerle, hangi cümlelerle konuşuyorlarsa, birbiriyle nasıl e, muhatap oluyorlarsa, muhatap olduklarında hangi kelimeleri, hangi cümleleri kullanıyorlarsa, Allah Azze ve Celle aynı kitabında bunların bu kullandığı kelimeleri olduğu gibi ikrar etmiştir. Ve bunların İslam'dan önceki kullandığı kelime ve cümlelerle onlara hitap etmiştir. Hiçbir değişiklik olmamıştır. Ki zaten düşünün aksi halde bütün kelimelerin değişikliğe uğraması e, yani bir Arap olanla Fars olanın hiç, hiçbir farkı kalmazdı. Doğru değil mi? Şimdi biz biz e, Türkçe'deki bütün kelimeleri değiştirsek. Yani benimle bir e, Pakistanlı'nın ne farkı kalır? Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi yani. O yüzden diyor ki bilakis isimler ve muhatap olunurken yöneltilen ifadeler olduğu gibi ikrar edilmiştir. Bu da delil teşkil etmektedir ki, bu da şunu göstermektedir ki, şeraattaki iman, lügattaki imanın kendisidir. Bu da göstermektedir ki, şeraattaki iman, lügattaki imanın kendisidir. Yani ne demek? Özlü olarak anlamını vereceksek, biz Kur'an'dan önce de iman kelimesini kullanıyorduk zaten. Yani A A Arap dili var olduğundan beri diyelim tabir sahilse veya işte konuşulmaya yayılmaya başladığından beri ne zamansa bu. O zamandan beri iman kelimesi kullanıyordu. Allah Azze ve, ve bu iman kelimesi tasdik diye biliniyordu. Çünkü hakikaten siz sözlüklere baktığınızda hep imanı lugatta sözlük e, şey hep imanı lugatta tasdik diye açıklarlar. Yani bunların sözü ne olmuş oluyor? Biz bu zaten bu imanı kullanıyorduk ve İslam'dan önce de, cahiliye döneminde de bu imanı kullanıyorduk. Bakın Yusuf Aleyhisselam döneminden beri örnek verdiler ya. Yani. Ey baba sen biz doğru söylesek de sen bize iman edecek değilsin. Biz bunu kullanıyorduk ve bununla tasdikten başka bir anlam bilmiyorduk. Allah Azze ve Celle de geldi bize dedi ki ey insanlar iman edin. Ey iman edenler dedi. Biz de ne anladık? Ey tasdik edenler. Müminler cennete girecektir. Tasdik edenler cennete girecektir. Müminler o kimselerdir ki yani tasdik edenler o kimselerdir ki. Mümin cehenneme girmez yani tasdik eden cehenneme girmez. Anladık mı mantığı? İşte kardeşler, devamen diyor ki, devamen diyor ki El-Baqillani, buna Allah Azze ve Celle'nin şu kavli de delalet etmektedir bizim söylediğimizi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ kavmihi. Biz her bir Rasulü ancak kendi kavminin diliyle, lisanıyla gönderdik. Bakın bu aslında çok önemli bir delildir. Biz her bir Resulü ancak kendi kavminin diliyle, lisanıyla gönderdik. Yani demek ki Resul ayetleri getirirken ona yöneltilen ayetler o Resulün, kavminin lisanı üzere gönderilmiş. O zaman Resul diyecek ki ey insanlar iman edin yani tasdik edin bu kadar. Çünkü herkese kendi diliyle gönderilmiş doğru mu kavminin? E kavminin dili de İslam'dan önce imanın anlamı neydi? Kavminin dilinde tasdik etmek. Resul diyecek ki ey insanlar iman edin yani tasdik edin. Hepimiz diyoruz ki Allah var, Resulü var, İslam dini hak, hiç amel olmasa da olur. Bitti, tasdik ettik. Yine diyor ki, devam ediyor. Mesela bakın diyor başka ayette. İnna cealnâhu Kur'anen Arabiyyen muhakkak ki biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Demek ki bu Kur'an Arapçaysa, Arapçada iman ne anlama geliyorsa o anlamdadır. E Arapçada da iman tasdik anlamındadır. Çünkü hiç Arapça gel Kur'an gelmeden önce de biz iman kelimesini kullanıyorduk. O da tasdikti. Sonra devam eden diyor ki Allah Azze ve Celle belirtmiştir ki kendisi Kur'an'ı kavminin diliyle indirmiştir. Ve eşyaları onların isimleriyle, isimlen, onların isimlendirmeleriyle isimlendirmiştir. Bakın nasıl bir cümle kullanıyor. Diyor ki, e, e, son cümleleri. Diyor ki Allah Azze ve Celle bildirmiştir ki kendisi Kur'an'ı, Kavmin diliyle indirmiştir. Yani peygamberlerin kavmin diliyle indirmiştir. Ve eşyaları da, bu eşyalar şeyler demek yani her şeyi. Eşyaları da onların isimlendirmeleriyle isimlendirmiştir. Yani o ne isimlendirmişse onu isimlendir. Mesela düşünün Allah Kur'an'da e, bir nesneye isim veriyor. E, mesela bir nesneye isim veriyor. Mesela Musa levhaya Levha belliydi zaten. Önceden de levhaydı. Kur'an'da geldi ona levha dedi. Başka bir şey demedi. Ya artık siz bu nesneye kalem demeyin, domates deyin demedi ya, anladık mı? O yüzden o cümleyi kullanıyor. Diyor ki kendisi Allah Azze ve Celle bildirmiştir ki kendisi Kur'an'ı kavminin diliyle indirmiştir, kavmin diliyle indirmiştir ve eşyaları onların isimlendirmeleriyle isimlendirmiştir. Bu nedenle, bu nedenle bir delil olmaksızın, en son şunla vurguluyor. O yüzden diyor Bakillani, bakın bütün bunları söyledikten sonra size diyorum ki. Bir delil olmaksızın bu ayetlerin zahirinden sapmanın, zahirinin dışına çıkmanın geçerli bir yönü yoktur. Bütün bu söylediğim nedenlerle, bütün bu söylediğim sebepler nedeniyle diyelim, herhangi bir delil olmaksızın bu ayetlerin zahirinden sapmanın, zahirinin dışına çıkmanın geçerli bir yönü yoktur diyor. Subhanallah bunlar ne zamandan beri zahiri aldılarsa, Prens sünnetin bütün isim sıfatlarının zahirine helak etti bunlar da ama neyse burada öyle diyor. Diyor ki bu nedenle diyor. Bir delil olmaksızın bu ayetlerin zahirinden sapmanın, zahirinin dışına çıkmanın geçerli bir yönü yoktur. Bu da bizim en sonda şu cümle ekleniyor. Bu da bizim iman hakkındaki söylediklerimizi söylediklerimize delalet etmektedir diyor. Bunu El Bakillani temhidinde zikrediyor kardeşler. Yani şüphelerinin özü bu şekildedir. Anladık mı şüphelerinin özünü? İman lugatta tasdiktir. Bu iman lafzı Kur'an gelmeden önce de kullanılıyordu. Allah da bize iman edin dedi. Biz iman kelimesinden ne anlıyorsak onu yapacağız. Arap, Arap iman kelimesinden, iman kelimesinden tasdikten başka bir anlam bilmiyor ki iman kelimesi için. Ve bunu da çeşitli delillerle, ayetlerle veya Arap dilindeki bazı ibarelerle, cümlelerle bunu destekliyorlar. Tabi kardeşler ehl sünnet bunların bu şüphelerine çeşitli cevaplar vermişlerdir. Mesela Şeyhül İslam İbri Teymiye de fetavasında muhtasar olarak birçok yönlü farklı cevaplar vermiştir bunların bu şüphelerine. Çok ilmi de cevaplar vermiştir. Yani çok batıl, elle tutulacak hiçbir yönü olmayan şüphedir. O yüzden bakın hatırlarsanız iman derslerinin en başında ben size demiştim ki iman derslerinde Lugatta tasdik demektir e, lugatta tasdik demektir demiştim. Veya ikrar etmek demektir demiştim. İkisinden biri demiştim. Ama girmiyoruz demiştim buna. Bunu bir kenara bırakalım. Bizi ilgilendiren şer'i manası demiştim hatırlarsanız. Ama bakın bu iman e, kelimesinin, lugat anlamının ne olduğunun sonucu bakın bazı ihtilafları burada doğuruyor. O yüzden ona e, ileriki derslerde biraz değineceğiz. Ama burada şunu bileceğiz kardeşler. Bakın. Dediğimiz gibi Şeyhülislam İslam İbni Teymiye muhtasar olarak çeşitli birçok ilmi cevap vermiştir bunlara. Şimdi inşallah ben Şeyhülislamın İslam'ın verdiği cevapları şerh edeceğim size. Ee, ve verilen bu cevapların kimlere ait olduğunu da söyleyeceğim. İleriki derslerle alakalı tabi. Ancak ben size özlü olarak verilen cevapları söyleyeyim. Bakın bu cevapları bir kısmını ehl-i sünnet vermiştir. Bir kısmını da Ehl-i sünnet gibi düşünmeyen ama bu mürciyeler gibi de düşünmeyen bakın ehli sünnet gibi düşünmeyen ama mürciyeler gibi düşünmeyen mürciyeler de gibi düşünmeyen kimdi bunlar? Kim örnek verecek? Ehli sünnet gibi düşünmüyorlar bunlar ama mürciyeler gibi de düşünmüyorlar. Hariciler, mutezileler değil mi? Heh. O yüzden bakın bu şüphelerin bir kısmı bunlara yedi, yedi tane cevap vereceğiz. Öyle söyleyeyim ben size. Yedi tane cevap vereceğiz. Hızlıca çok muhtasar Bu cevapların bir kısmını ehl sünnet onlara vermiştir. Bunların bu şüphelerine karşı. Bir kısmını da ehl sünnet olmuyor. Mesela işte mutezileler vermiştir, hariciler vermiştir. Ve bunları çok özlü vereceğim. Bunun sebebi, bakın bunu da burada vurgulayayım. Bu verilen yedi cevabın hepsi sağlıklı cevaplar değil. Bir kısmı e, sağlıklı cevap. Ve biz diyeceğiz ki bu yediden biz Hepsini cevap olarak seçmiyoruz. Ama cevapları zikredeceğiz. Ama hepsini cevap olarak seçmiyoruz. Ve seçeceğimiz cevabın tafsilini önümüzdeki ders işleyeceğiz. Ama bu derste biz bu 7 cevabı alacağız. Ve bu 7 cevabı muhtasar olarak alacağız. Sadece bu 7 cevaptan bir iki tanesini de küçük tafsile gidip dersi bitireceğiz. Bakın. Birinci cevap şudur. İmanın lugatta tasdik ile eş anlamlı olduğuna Karşı verilen cevaplar bunlara cevap olarak verilir. Şimdi ne demek bu? Hatırlarsanız ilk dersimizde az önce de dediğim gibi biz ne demiştik? İman lugatta ya ikrardır ya da tasdik etmektir. Doğru mu? Ama bir tercih yapmamıştık. Bakın. İmanın lugatta tasdik değil de, tasdikle eş anlamlı değil de, bilakis ikrara daha yakın olduğu. Dedik ya ihtilaf edilmiş. İman lugatta tasdik mi demek, ikrar mı demek? Bazıları demiştir ki tasdikle eş anlamlıdır. Şeyhul İslam karşı çıkmıştır buna. Demiştir ki hayır. İman kesinlikle tasdikle eş anlamlı değildir. Bilakis ikrar etmeye çok daha yakındır. İkrar etme. Ve ikrarla tasdik arasında fark var. Şimdi Şeyhul İslam ikrar olduğunu ispatlıyor ya. İspatladığı bütün delilleri bunlara reddi olarak verebiliriz. Ama şu kalıyor havada. Ya iyi de bu deliller neydi? Biz tercih etmedik ki. Değil mi? O zaman bunu biz ilerki dersimizde alacağız. Ama buraya anladık mı? Eğer biz İmanın lügatta tasdik olmadığını ispatlarsak ve ikrar olduğuna dair delilleri öne sürersek ne olur? Bunların bütün şüpheleri değil mi? He? İman işte lügatta tasdiktiği şudur budur, bütün şüpheleri ne olmuş oldu? Çözülmüş oldu, devrilmiş oldu. O yüzden şöyle diyoruz. İmanın lugatta tasdik ile eş anlamlı olduğuna karşı, olduğuna karşı veya olduğunu reddetmeye yönelik verilen tüm cevaplar bu kişilere cevap olarak verilir. Neydi ama bu cevaplar? Bunları ileride alacağız. Anladık mı burayı? Birinci cevabımız bu. İkinci cevap. Tastik sadece kalbe veya kalp ile birlikte dile has değildir. Veya şöyle diyelim, kalp ile birlikte dili çıkaralım. Tastik sadece kalbe has değildir. Bilakis ağzalar ile de tastik olgusu söz konusudur. Bakın bunlar diyor ya kardeşler. İman lugatta tasdiktir. Biz diyoruz ki iman lugatta tasdik de olsak. Bir şeyi tasdik etmek sadece kalbe mi hastır yoksa azaların da tasdik etmesi diye bir şey söz konusudur. Anladık mı? O yüzden bakın bunların ama hep muhtasar veriyorum hiçbirini şerhini içine açmadan. İkinci cevabımız şu. Tasdik sadece kalbe has değildir tasdik etmek. Bilakis azalar ile de tasdik etme söz konusudur. O yüzden biz Araplar da görürüz ve Kur'an'ın ruhu da ve Arap dilinin incelikleri de bunu, buna delalet etmektedir ki azaların da tasdiği diye bir şey söz konusudur. İslam'dan önce de. Tasdik sadece kalple alakalı değildir. O yüzden biz e, mesela bazen ne diyoruz? Kişi elle bir şeye hareket ediyor değil mi? Bir şeyi tasdik ediyor eliyle. Ha? Mesela kişi karşı tarafın tavırlarından o şeyi tasdik ettiğini görüyorlar. E, e, Görüyor değil mi? Mesela patrona patrona diyor ki patron yatırayım mı faturayı kafasını sallıyor. Ne oluyor? tasdik et daha azarlarıyla. Doğru mu? Yani şöyle bir özlü olarak bilin yani. İkinci cevap bu. Üçüncü cevap. Bakın. iman mutlak tasdik değildir. Hani şimdi bu ikinci cevaptan şunu anlayın. Üçüncü cevaba geçmeden önce. Yani tasdik. Evet iman tasdikle eşit anlamlı da olsa tasdik sadece kalbe has değildir ki. Siz imanı kalbe has... Anladınız mı? Burası. ince noktası burası. Üçüncü cevap. iman mutlak tasdik değildir. Bilakis bazı kayıtlarla kayıtlanmış bir tasdiktir. Bazı alimler cevap olarak demiştir ki bunlara iman mutlak tasdikten ibaret değildir. Bilakis bazı kayıtlarla kayıtlanmış bir tasdiktir. Yani ne demiş oluyorlar bunlar? Yani iman sadece lugatta tasdik de olsa bu tasdik bu sadece mutlak bir tasdik değildir ki dindeki tas, tasdik. Bazı kayıtlar getirilmiştir bu tasdiğe. Bazı kayıtlar verilmiştir. Mesela şeriat tarafından amellerle kayıtlanmıştır bu tasdik. Yani şeriat gelmiştir. Bu tasdik amellerle kayıtlamıştır. Neden? Bakın neden? Buna da e, gerekçe olarak şunu söylüyorlar. Çünkü bakın Allah Azze ve Celle kardeşler mutlak bir imanı emretmemiştir ki Mutlak bir tasdik söz konusu olsun. Şimdi Allah Azze ve Celle mutlak bir imanı mı emretmiştir bize? Yoksa amelli bir imanı mı emretmiştir bize? Amelli bir imanı emretmiştir. Yani kayıtlı bir iman söz konusudur. Dolayısıyla iman tasdik ise yani sizin sözünüzle iman tasdik ise yani Allah kayıtlı bir tasdik bizim önümüze sunmuştur. Şimdi ben sana desem ki makarna getir. Makarna mutlaktır doğru mu? Bana hangi makarnayı getirirsen benim emrimi yerine getirmiş olursun. Değil mi? Allah Azze ve Celle bizden makarna yememizi mi emrediyor yoksa soslu makarna yememizi mi emrediyor? Soslu. Yani bir kayıt getirmiş orada anlayacağınız dilde. Anladık mı kardeşler? Buna mutlak anlamın yani bunlar diyor ki iman, lugatta, tasdik e. O zaman tasdik mutlak anlamdır. Ben kalbimle tasdik ettim imana girdim. Ve mümin olarak yaşayıp öldüm. E biz de diyoruz ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da bize mutlak tasdikten mi bahsediyorsa tasdikin üzerine sos koyun mu ondan mı bahsediyor? Kayıtlı mı? Kayıtlı. Çünkü Allah Azze ve Celle tasdiki amelle kayıtlamıştır. Buna delil olarak da biz Kur'an'a baktığımızda sadece amel edenlerin cennete gireceğinden bahsediyor. E müminler cennete girecekse demek ki amelli iman yani amelli tasdik. Hani imana tasdik diyorsak yani amelli tasdik demek ki yani kayıtlı tasdik söz konusudur. Ee, oradan sesi kısarsanız bana yankı geliyor. Evet. Dördüncü cevap. Bakın kalpte kaim olan tam bir tasdik. Bakın bu çok önemlidir. Kalpte kaim olan yerleşmiş var olan tam bir tasdik. Kamil bir tasdik. Vacip olan amelleri yerine getirmeyi gerekli kılar. Kalpte kaim olan tam bir tasdik vacip olan amelleri yerine getirmeyi gerekli kılar. Bakın, yani ne demek bu? Eğer hakikaten bir insanın kalbinde tam anlamıyla tasdik yerleşmişse ve bunda samimi ise mutlaka ve mutlaka bu vacip olan amelleri yerine getirmeyi gerektirir. Aksi halde senin kalbinde zaten bir tasdik yok. Tam bir tasdik, evet, hakiki anlamda sen bu dini tasdik ediyorsun diye bir şey söz konusu olmaz. Düşünün ki bir Müslüman, bir mümin tasdiğinde samimi ve bununla beraber Allah Azze ve Celle'ye karşı hiçbir vacip amel işlemiyor. O yüzden ne diyoruz? Öyleyse amelsiz iman olmaz. Neden? Çünkü gerekli olanın yani amelin, gerekli kılınanın yani tasdiğin yokluğunu gerektirir. Bir şey bir şeyin gereği ise o şeyin yokluğu diğerinin yokluğunu gerektirir. Mesela ne gibi? Bakın örfen diyoruz biz örfen. Güneş için veya pardon yağmur için bulut gerekli midir? Evet gerekli. O zaman bulutun yokluğu yağmurun yokluğu demektir. Anladık? Biz de diyoruz ki bakın eğer tam bir tasdik varsa bir insanın kalbinde bu mutlaka neyi gerektirir? Tam bir ta ameli gerektirir. Amel yoksa tasdik yok demektir. O yüzden siz... İslam hakkında amelsiz bir tasdiyi iddia edemezsiniz. Amelin gerekleri e, yerine geldikten sonra. Beşinci cevap, bakın, iman lugatte tasdik etmek olsa bile bu anlama hükümler ziyade edilmiştir. Bakın iman lügatte sadece tasdik etmekten ibaret olsa bile. Bu anlama Allah azze ve celle ziyade hükümler vermiştir. Bu da tüm bu hükümler, hükümlerde bu da tüm bu hükümlerde birlikte ele almaya gerektirir e, tasdiki. Bu da tüm bu tüm bu hükümlerle birlikte ele almaya gerektirir. O tasdiye ziyade bir anlam, ziyade bir e, hüküm verilmiştir. Dolayısıyla sen bu tasdiyi bu ziyade hükümleriyle birlikte ele alman gerekir. Yani şeriat gelmiştir, ameli imandan addetmiştir. O zaman ne olmuştur? Sen bu tasdiyi bu ziyade hükümle birlikte ele alacaksın. Yani düşünün, e, İslamdan önce evet. İman kullanılıyordu. Bu sadece kalbin tasdik etmesinden ibaretti. İyi de din geldi buna çeşitli hükümler verdi. Din zaten hüküm ile birlikte gelmiştir. Din hüküm ortaya koymak için, şeriat ortaya koymak için gelmiştir. Bu din geçmişteki cahiliyeyi devam ettirmek için gelmemiştir zaten. Ve din gelmiştir bu tasdiye ziyade bir hüküm vermiştir. O zaman hükümlerle birlikte ele alacaksın. O yüzden bunu El-Kadi Ebu Ya'la bunu bu şekilde cevaplamıştır iman kitabında. Evet, altıncı cevap, bakın kardeşler, imanın hakikati lugatta, lugat olarak tasdik olsa da, imanın hakikati lugat olarak, yani lugatta tasdik olsa da, şer'i olarak bütün taatlerdir. Yani imanın hakikati lugatta tasdik olsa dahi, ancak şer'i hakikati nedir? Bütün taatlerdir, bütün itaatlerdir. Şimdi size çok önemli e, bir kayda vereceğim. Bu kayda e, dinin tabir sayısı bütün e, ananaslarında uygulanır. Ve bunu mesela hadis inkarcıları ki meselelerde konuşulur bu, iman meselelerinde kullan, konuş, e, konuşulur bu, isim sıfat meselelerinde bu yani e, İslam dininin genel kaydesidir. Sadece bu iman meselesine has değil. O kaydeyi vereyim, bu altıncı cevabı çok iyi anlayın. Bakın kardeşler, Allah Azze ve Celle veya Resulü bize bir kelimeyle hitap ettiğinde, hitap ettiğinde önce veya biz Kur'an'da ve sünnette bir kelime gördüğümüzde, öncelikle din bu kelimeye özel bir anlam yüklemiş midir, yüklememiş midir, ona bakarız. Eğer yüklemişse ona hakikatun şer'iyyetun denir, şer'i hakikat denir. Bakın bir kelimeyi düşünün. Din gelmiş o kelimenin içerisine özel bir anlam yüklemiş. Özel bir mana koymuş onun içerisine. Eğer koymuşsa ona hakikatin şer'iyetin denir. Şer'i hakikat denir o söz için. Deriz ki bu kelimenin şeriattaki hakikati anlamı budur denir ona. Tamam? Eğer koymamışsa din din bütün kelimelere tek tek bir anlam koyacak değil. İlla domatesin içerisinde şer'i bir anlam koyacak değil. Yani koymuşsa buna hakikatin şer'i yetin denir. Şer'i hakikat. Eğer koyulmamışsa örfte bu kelimenin bir yeri var mı? Özel bir anlamı. Bakın size şöyle bir örnek vereyim. Geçen değerli bir e, kardeşimin sözünü dinlerken, e, bir dersinin başını dinlerken e, ki bu e, tanırsınız hepiniz Ebu Erba Hoca. Onun dersinde bir örnek verdiğini gördüm. Hemen bunu Akide'ye oturttum. Çok müthiş de bir örnektir. Bizim konumuzla alakalı. Şimdi aklıma geldi. Mesela bilgisayar ortamında e, çalışıyorsunuz. Bir iş yerinde. Bilgisayar ortamında. Şu fareyi ver dediğinde sana mouse verir adam. Tutup bir fare getirmez. Ama evde Akşam koca eve geldiğinde hanımı dese ki çeketin anlı fare gördüm. Hemen aklına ne gelir? Bildiğimiz hayvan gelir. Bakın. Bilgisayarcıların örfünde fareye ne anlam yüklenmiştir? Fareye ne anlam yüklenmiştir? Mouse anlamı yüklenmiştir. Bizim bildiğimiz bu elle tuttuğumuz o cihaz var ya. Şimdi eğer bakın ma, e, bir bilgisayar firmasında veya bilgisayar parçaları satan bir yere gittiğinde bana fare ver dediğinde veya bir fare satın almak istiyorum dediğinde adam çıkarıp sana bir tane fare gerçek fare bildiğimiz bu canlı hayvan koyarsa o adam yerilir ve bütün akıl ehlinin icmasıyla o adam yerilir yaptığında ve istenileni talep edileni yapmamış anlamındadır. Ama Diyelim ki hani bu e, bir laboratuvar ortamı düşünün. Bilim adamları tıpta deney yapıyorlar. Bir fare ver dediğinde gerçek fare vermesi gerekir. Çünkü onların şeyinde fareler üzerinde biliyorsun zaten fareler üzerinde uyguluyorlar bu deneyleri. Yani her şey ortamına göre. O yüzden bakın biz Kur'an'dan bir kelimeyle karşılaştığımızda ilk önce o kelimeye şer'i şer bir anlam yüklenmiş midir yüklenmemiş midir ona bakarız. Yüklenmişse asıl ilgilendiren bizi şer'i anlamıdır onu alırız. Eğer yüklenmemişse örf, örf ona bir anlam yüklemiş midir? Mesela işte bu bilgisayar ortamında e, o cihaza fare denmesi gibi. Eğer o örfte de yüklenmemişse lugat anlamı alınır. Lugat anlamı alınır. Mesela şöyle düşünelim. Fare kelimesine bakıyoruz. Şeraatte fareye bir anlam yüklenmiş midir? Yok. Örfte bir anlam yüklenmiş midir? Bilgisayarcıların ortamında evet. Lugatta nedir? Canlı hayvandır. Bilgisayarcıların örfünde nedir? Cihazdır. Şeraatte nedir? Anlamı yok. Şeraat ona özel bir anlam yüklememiş. O yüzden bakın kardeşler. Lugat üçe ayrılır. Bunu mutlaka bilmeniz lazım. 1. Hakikatun şer'iyyetun. Hakikatun örfiyetun ve hakikatun lugaviyetun. Şer'i hakikat, örfi hakikat ve lugavi hakikat. Şer'i hakikat, örfi hakikat ve lugavi hakikat. Biz Kur'an ve şünnette bir nasla karşılaştığımız zaman bizi ilk ilgilendiren şer'i hakikattir. İlk ilgilendiren şer'i hakikattir. Bulamadık ona şeriat özel bir anlam yüklememiş. Örfi hakikat mı önce gelir lugavi hakikat mı? Örfi hakikat neden? Çünkü Kur'an ne üzerine indirilmiştir? İnsanların örfü üzerine indirilmiştir. Doğru mu? İnsanların örfünde nasıl anlamaları gerektiği üzerine indirilmiştir. O yüzden mesela kulak as, arkadaşlar bu söylediğime kulak asın dediğinde kulak as bizim örfte oturmuştur. Bitti. Kulak as'tan ilk önce dinleme anlaşılır. Her ne kadar biz sözlüğe indip kulak as'a baktığımızda onun farklı bir anlamı vardır. Ama biz bu toplumda kulak as dediğimizde e, e Allah Azze ve Celle dese ki ey insanlar bu söylediğime kulak asın herkes tutup o ayeti dinle dinlediği zaman kulağını koparıp assa kimse Allah Azze ve Celle'nin istediğini yerine getirmez. Çünkü Allah Azze ve Celle insanların örfünde kulak as kelimesini işte örnek veriyorum kendi dilimizden anlayın diye. Kulak as kelimesinden o örf ne anlamışsa onunla hitap eder Allah. Örfte de ona bir anlam özel bir anlam yüklenmemişse o zaman o kelime sözlükte ne anlam ifade ediyorsa o alınır Mesela şimdi bakın cahiliye dönemine dönelim. Bir insan dese ki ben babama namaz kıldım. Bütün cahiliyedeki insanlar ben babama dua ettim anlar. Çünkü bakın salat kelimesinin Arap dilinde anlamı dua etmektir kardeşler. Ama sen Kur'an'da namaz kelimesini okuduğun zaman bildiğin sadece el açıp dua etmeyi mi anlıyorsun? Yoksa şeriat ona özel bir anlam yük, anlam yüklemiştir. Hangisi? Sesleri açalım şimdi. Özel evet bu özel anlam nedir? Tekbirden selama kadar olan bir ibadetin ismidir. Anladık mı? O yüzden bir insan ey iman edenler namaz kılın ayetini tutup elini açıp dua etse hata eder. Ama bakın ben size Allah azze ve celle ayette buyuruyor. Fe salli aleyhim fe inna salatake lehum. Sen onlara salat et ey peygamber. Sen onlara salat et namaz kıl. Çünkü senin namazın onlar için sekünettir. Yani ne demek? Dua et. Bazen de lügat anlamını kullanmıştır. Ama biz ilk aslı itibariyle hangisini alırız? Şeri anlamına Şeri anlamına var. Var. O yüzden bir insan e, şöyle yapamaz. Allah için bu hacci beyt edin. Allah için e, Allah'ın evini hacc diyor şimdi. Hac lügatta tartışmak demek. Kastetmek demek. Tartışma anlamları var. Bir insan çıkıp diyebilir mi? Ben bu beytullah'ı alıp karşıma tartışacağım münazele edeceğim. Hayır. Hac kelimesine özel bir anlam yüklemiştir Allah. O yüzden bütün akıl ehlinin bütün İslam ümmetinin icmasıyla olmazsa olmazdır. Nedir o? Hakikatın şer'iye, hakikatın örfiyye ile hakikatın lugaviyye'ye mukaddemdir. Yani şer'i hakikat, örfî hakikat ile lugavî hakikatın önünde gelir. Şimdi tas diye aldık. Tamam tasdik diyelim. Lugatta, ima, lugatta ne demek? Lugatta, tasdik lugatta ne demek? Şey iman lugatta ne demek? Tasdik etmek demek. Aldık. Peki şer'at bunun içerisine özel bir anlam yüklemiş midir? yüklemiştir, Amelleri dahil etmiştir. O zaman sen lugatta tasdikti ben dinde de bunu tasdikti diye anlarsam kendi de kendine de yedi cettin öncesinden cahiliye devrinde gelen Arapların da Arap dilindeki kaidesine ters düşmüş olur Çünkü cahiliyeden önceki Arapların da icmasıyla eğer örfte bir kelimeye bir anlam yüklenmişse o asıldır bizim için. O yüzden lugatta tasdik ben de tutup bu dinde de bize iman dedi o zaman ben lügattaki anlamını dindeki anlamına hamlederim diyemezsin. Neden? Çünkü din o tasdik kelimesinin içerisine özel bir anlam yüklemiştir. O da ne? <gülüyor> Ameldir mesela. <gülüyor> o yüzden diyoruz ki bakın altıncı cevap. İmanın hakikati lügat olarak tasdik olsa da şer'i olarak bütün taatlerdir. Yani şer'i olarak bu tasdikin hakikati bütün itaatlerdir. Bu lugavi bir hakikatse de diğeri de şer'i bir hakikattir bizim söylediğimiz. Şer'i hakikat ise lugavi hakikatin önündedir. Yedinci ve son cevap. Kardeşler şer'at imanı tasdik anlamına gelen lugat anlamından çıkararak Bakın ama bu ehl sünnetin cevabı değil ha. Bunu ama alın bu önemli. Bu önemli. Yedinci cevap. Bu cevabı Mu'tezile mesela el Abdul Abdülcabbar gibi Mu'tezileler söylüyor. İbni Hazım da bunu, bunu söylemiştir, zikretmiştir. Bakın. şerat imanı tasdik anlamına gelen lugat anlamından çıkararak taatlerin tümünü içerme anlamında nakletmiştir. Yani bu diğerine benziyor değil mi? Bakın dikkat edin. Sanki diğeri gibi. Bunlar diyor ki Şeraat, imanı tasdik anlamına gelen lugat anlamının dışına çıkarmıştır. Şeraat, imanı tasdik anlamına gelen lugat anlamının dışına çıkarmıştır. Sonra ne yapmıştır? Taatlerin tümünü içerme anlamına nakletmiştir. Yani bir anlamından çıkarıp başka bir anlama nakletmiştir. Yani anlamını değiştirmiştir. Anladık? Bunu anlamayan var mı bu yedinci kısmı? Buraya kadar olan bölümü anlamayan var mı? Açacağım ben biraz daha bunu. Şerat imanı tasdik anlamına gelen lugat anlamından, yani iman lugatta tasdiktir diyor da. Evet, tasdiktir ama ama ne? İman bu tasdik anlamından din tarafından çıkarılmıştır. Sonra taatlerin tümü itaatlerin tümü bu tasdik anlamına yüklenmiştir. Tasdik anlamı tamamiyle lugat anlamının dışına çıkmıştır. İki tane farklı anlamlar olmuştur. Bu cevabı i̇bn Hazm dediğim gibi yine El-Kadiye Abdülcebbar gibi birçok mutezile alemi desteklemişlerdir ve özellikle mesela e, Abdülcebbar bunu bizzat kendi eserinde de söylemiştir. Şimdi bu mesele kardeşler bakın bu mesele çok detaylı, çok tafsilatlı ince bir mevzu bu yedinci konu. Yani ne demek? Kısaca açayım size namazı düşünün az önce verdiğim örnek. Namaz lügatta neydi? Kim söyleyecek? Dua etmek. Dinde ney? Dinde ney? Şöyle diyelim. Tekbirle başlayıp he, selamla biten, özel bir içerisinde özel söz ve fiiller barındıran bir ibadetin ismidir. Şimdi iman geldi namaz kelimesine salat kelimesine bu anlamı yükledi. Şimdi lügat anlamı duaydı. Dini anlamı tekbirle başlayan, selamla biten neyse bir ibadet. Şimdi din gelip de, bakın buraya çok iyi dinleyin. Din gelip de bu tasdiğin anlamına, şey bu namazın anlamına özel bir mana yüklediğinde lugat anlamını ile ta değiştirdi mi? Yoksa bu anlama ziyade anlamı olduğu gibi bıraktı, üzerine sadece ziyade bazı şeyler mi ekledi? Yani evet biraz öyle. O yüzden bakın bu, bu mesele biraz öyle diyorum. Çünkü bu mesele çok detaylı, tafsilatlı, ince bir mevzudur. Yani hatta biz muhakkik alimlerin sözlerini incelediğimiz takdirde dahi eksik, yanlış anlaşılabilir. Eğer çok dikkatli bir şekilde incelenmediğinde. O yüzden bir kişinin tek bir muhakkik alimin o konu hakkındaki sözleri okunduğunda Tezatmış dahi gibi görülebilir. Bizzat alimin kendisi. O kadar ince bir mevzudur. O yüzden bu mevzuya bu nedenle yani çok fazla detaylı girmeyeceğim. Ama ancak meselenin özünü size vereceğim. Özlü olarak anlatacağım şimdi kısaca. Şimdi bakın kardeşler. Bazıları çıkmıştır. Demiştir ki, Din, lugat anlamını şer'i bir anlam yüklediğinde, Din, lugat anlamı, şer'i bir anlam yüklediğinde o lugat anlamı hiç değişmez. Yani dindeki anlamı da hiç değişmez. Yani şer'at tabir sayısı meselemizi öne alacak, ele alacak olursak şer'at kendisinden önce yani şer'attan önce imanın tasdik anlamını olduğu gibi almıştır. Hiç ne yapmamıştır? Nakletmemiştir. İslam'dan önce tasdikti. Bu tasdiki hiçbir başka anlama yüklemeden olduğu gibi almıştır, bizim dinimize koymuştur, e iman edenler tasdik edin demiştir. Yani birinci görüş neymiş? Nakledilmemiştir bu lugat anlamı. Hiçbir anlama. Değiştirilmemiştir. Bu kimin görüşü? Hatırlarsanız az önce biz bakıllığa niye anlattık değil mi? O bunu savunuyordu. Bazılarına göre hiç nakletmemiştir. Bazılarına göre ise kardeşler din tamamıyla nakletmiştir. Din tamamıyla nakletmiştir. Lugat anlamından şer'i anlamına tamamıyla nakletmiştir ve iki, ikisi arasında hiçbir bağ yoktur. İşte bu da az önce söylediğim gibi mutezilenin görüşüdür. O yüzden mutezile yedinci cevap mutezilenin cevabıdır. Bu mürciyelere cevap olarak. Ancak Allahu Alem bu meselede raci olan kardeşler bakın. Şer'aat bunu nakletmemiştir. Değiştirmemiştir. Ancak mutlak olarak değil de Mukayyet olarak kullanmıştır. Yani özel kayıtlar getirmiştir buna. Bakın örnek vereyim. Salat kelimesi Kur'an'dan önce kullanılan bir kelimeydi. Dua etmek demektir. Din geldi bu dua etme kelimesi anlamına tekbir, selam, fatiha, ruku, secde bazı fiiller ve sözler ekledi. Şimdi kardeşler din lugat manasına özel vasıflar yükledikten sonra o lugat anlamını tamamıyla çöpe mi attı yoksa lugat anlamı baki kalmaya devam ediyor sadece üzerine ziyade anlamlar mı var? İkincisi değil mi? O yüzden bakın namaz dua dedik değil mi? Peki namazın içerisinde bizzat duanın kendisi yok mu zaten? Var değil mi? Demek ki bakın lugat anlamından dışına çıkmamış tam anlamıyla külliyen lugat anlamını bir kez atmamış. Mesela bakın e, orucu alın hele oruç. Ayette baktığında savun, savun oruç demek. <gülüyor> Savun'un lugat anlamı cahiliye devrinde de savun kelimesi kullanılıyordu. Savun imsak demek, tutmak. Mesela bir insan tutuyor ya şu bardağı aldın tuttun elinle buna savun etti. Oruç tuttu denir mesela Türkçe anlamıyla alayım. Oruç tuttu denir. Yani ne? Tuttu. Bir şeyi tutmak. Şimdi din geldi buna bir özel bir anlam yüklendi. Yani ne fecirden güneş batıncaya kadar işte yemekten içmekten cimadan her neyse nefsi engellemek. Bakın bu lugat anlamını tam değiştirdi mi? Yoksa lugat anlamını baki bırakmakla beraber kendi içerisinde ziyade vasıflar mı ekledi? İkincisi değil mi? Neden? Çünkü kişi orucu bozan şeylerden nefsini tutuyor. Doğru mu? Manevi olarak bir tutma var burada. Bakın zekatı alın. Zekat lugatta kardeşler ziyade ve temizlik demektir. Ziyade ve temizlik demektir. Ziyade ve temizlik demektir. Allah Azze ve Celle geldi, buna şer'i bir anlam yükledi. Mesela ne yaptı? İşte belli bir e, miktardaki bir malın mesela, belli bir dönemde belli bir miktar verilmesi. İşte bu mallara göre değişiklik arz eder vesaire Şimdi bakın, din geldi bu anlamı verdi. Değiştirdi mi? Değiştirmedi. Neden? Çünkü biliyorsunuz Nas'larda da geldiği üzere zekat nedir? Malı arttırır. Eksiltmez. Arttırır. Değil mi? Ve aslında Adem oğlunun da kiridir dedi ki e, zekatta temizleme ve arttırma anlamı var. Bak hem naslarda biz baktığımızda zekat insanın malını arttırır aslında hem de ne? Hem de Adem oğlunun kiridir. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi diyor ya, bize zekat almak yakışmaz. Biliyorsunuz o, o nası. Çünkü bu insan oğlunun kiridir. Yani günahından arınması, temizlenmesi kiridir. O kiri biz almayız gibi buna benzer bir anlam söylüyor Araştılaratı vesaire. Anladık mı kardeşler? Bakın ne yaptı? Zekat geldi. Lugatta neymiş zekat? E, temizlik ve ziyade. Yani din yokken din yok, dinin varlığından önce de Araplar zekat kelimesini kullanıyordu ve bununla ziyade ve temizlik anlamını kastediyorlardı. Mesela Arap gel, Arap e, bir yeri temizledi diyelim. Ona derdi ki ben bunları zekat eyledim. Yani temizledim. Vardı yani. Anladık mı kardeşler? O yüzden diyoruz ki lugat ne birilerinin dediği gibi tamamıyla din o lugat anlamını bırakmış orada bu meselemizle alakalı. Ne de birilerinin dediği gibi tamamıyla nakletmiş, çıkarmış lügat anlamından. iki tane farklı anlam olmuş. Değil. Tafsil var. Diyoruz ki şeriat bunu nakletmemiştir, değiştirmemiştir. Ancak ne yapmıştır? Mutlak olarak değil de mukayyet olarak kullanmıştır. Mesela örnek vereyim. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Lillahi alennâsü hüccül beyti Allah için insanlara hac etmek farz kılınmıştır. Bakın hac lügatta ne demektir biliyor musunuz kardeşler? Kastetmek demektir. Kastetmek demektir. Mesela e, adam e, Arap arkadaşına soruyor. E, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Vallahi diyor e, e, diyor ki işte Mehmet'in evini hac ediyorum. Yani Mehmet'in evini kastediyorum. Oraya doğru gidiyorum anlamında. Kastetmek, bir yere yönelmek, kastetmek. Ama din bu kastı Mukayyet kayıtlamıştır. Neyle kayıtlamıştır? Özel fiillerle kayıtlamıştır. Yani ne? Belli vakitlerde, belli dönemlerde Allah'ın evini kastetmek. Yani oraya doğru gitmek, hac etmek için. Anladık mı kardeşler? O yüzden dediğimiz gibi bunların getirdiği şüphelerin elle tutulur hiçbir yanı yoktur. Yani din... Ee, İslam'dan önce iman tasdik demekti. O zaman İslam'da da tasdiktir. Hayır. Allah Azze ve Celle birçok lügat anlamının içerisine özel vasıflar yüklemiştir. Ve o vasıflarla o toplumu o Müslümanları muhatap kılmıştır. Alın. Sizin kullandığınız bir kelime vardı. Bakın hiç değiştirmiyorum. O yüzden siz diyemezsiniz Ya Rabbi sen bize hiç anlamadığımız bir kelimeyle geldin. Hiç bilmediğimiz bir şeylerle geldin. Ve anlayamayacağımız bir şeylerle geldin değil. Evet bakın sizin anladığınız ifadelere özel vasıflar kattım. O da zaten Resul size onu beyan etti. Özel vasıflar koydu ona size öğretti. Haca giderken bakın benim yaptığım gibi haç yapın ee, veya e, <gülüyor> hacı bayetlerinizi benden alın e, <gülüyor> beni nasıl namaz kılıyor görürsünüz. Öyle namaz kılın. Hepsini anladıkları kelimelerle hitap etti. O kelimelere özel vasıflar yükledi. Anladık mı kardeşler? O yüzden Allah Azze ve Celle'nin e, dili belagatı e, belagatı diyelim Allah Azze ve Celle'nin kelamı o kadar azim bir kelamdır ki bundan dolayı Allah Azze ve Celle hem demiştir ki bu Kur'an çok kolaydır hem de İbn Abbas da bunun üzerine demiştir ki bazı tefsirler vardır ki alimlerden başka anlayamaz. Neden? Çünkü sen e, abamın anlayacağı şey vardır din dairesinde tutacak ama bir de meselenin ilmi ince noktaları vardır. Yani Allah Azze ve Celle'nin kelamı o kadar büyüktür ki İlla böyle sen işte ben eskiden ne anlıyorsam Kur'an gelir gelmez de ben aynı şeyi anlayayım diye bir şey söz konusu değildir. Din o kadar azimdir ki birçok önemli ve ilmi anlamlar yüklemiştir bazı kelimelere. Bunların bu şüphelerine karşı verilen cevaplar bunlardı kardeşler. Ancak dediğim gibi bu verilen cevapların hepsi doğru cevaplar değildir. Bir kısmı bu yedi cevaptan mesela bir kısmı mercuh cevaptır. Tercih edilmeyen cevaptır. Ancak bunların şüphelerine karşı verilen cevapların en doğrusu ee, ve tercih edileni şu şekildedir. Denir ki bu delilleri iki mukaddimeye dayanmaktadır bunların. birincisine iman tasdik ile eş anlamlıdır dediler bunlar. İkincisi de ne? Tasdik kalb ile olur. İşte bu iki mukaddimeleri de batıldır. İşte biz bu iki mukaddimelerine önümüzdeki derste cevap vereceğiz inşallah. Bakın dediğim gibi bunların bu şüphelerine karşı verilen cevapların en doğrusu ve en çok tercih edileni şu şekildedir. Diyorum iki nokta atıyorum. Diyorum ki birincisi bunlar diyorlar ki iman tasdik ile eş anlamlıdır. Birincisi bunu çürütmek. İkincisi de diyorlar ki madem ki iman tasdik ile eş anlamlıdır o zaman tasdikte kal bile olur. O zaman kalp iman kalp ile sınırlıdır. Bize diyoruz ki bu iki mukaddime de batıldır. Bu iki mukaddimeye verilen cevap bu yedi cevaplar arasındaki en en en en isabetlisidir. O da dikkat edecek olursanız bizim 7. cevapta tercih ettiğimiz cevap en isabetlidir ve bunun açılımları tabii ki. İnşallah önümüzdeki derste bunu alacağız. Allahu salla Allahu aleyhi ala